95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin ve destekçilerimiz Nevzat ve Elif Berkman'a teşekkür ederek başlıyoruz. Bugün Ömer Madra yok ama gündem çok yoğun. E, COP15 başlıyor bugün. E, tabii bu COP'lar birbirine karışmaya başladı. COP27 yeni bitmişti. COP15 nereden çıktı derseniz. COP15 3 e, Rio anlaşmasından bir diğeri. Rio'da 1992'de yapılan e, iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve çölleşmeyle ile Mücadele ile birlikte bir de Biyoçeşitli Koruma Sözleşmesi vardı. C.B.D. diye bilinen e, bu e, Biyoloji çeşitlik, çeşitlik Sözleşmesi'nin e, 15. Taraflar Toplantısı'nın ikinci e, roundu e, bugünden itibaren 19 Aralık'a kadar e, yapılmak üzere. Kanada'nın Monreal kendinde başlıyor. Aslında e, bu kop Çin'in kopu normalde. E, yani e, başkanı Çin daha doğrusu. E, ama e, bu şey nedeniyle e, önce ikiye bölündü, e, iki parçada yapıldı e, pandemi nedeniyle. E, 2019'da ardından ikinci e, raundu tekrar Çin'de yapılacakken... E, Şeyin e, özellikle Çin'de bitmemesi nedeniyle e, COVID önlemlerinin e, bu sefer e, UNCPD'nin merkezi olan Kanada'nın Monria kentinde alındı. Birinci round e, yani COP15'in başlangıcı aslında e, Kunming'de, Çin'de e, hibrit olarak yapılmıştı e, ama ikinci ayağı, sonaya e, şu anda Monreal'de başladı. Niye önemli? Çünkü bugüne kadar aslında biz bir önceki COP14'ü de biraz e, konuşmuştuk. O şarman şekle yapılmıştı. E, o zaman da önemli gündemler vardı ama bugün başlayan e, COP15'in gündemi özellikle çok önemli çünkü e, doğa koruma hedeflerinin e, çok yükseltilmesi ve Hatta e, pek çok e, sivil toplum örgütü e, Montreal için e, doğa Koruma'nın Paris Anlaşması ya da Paris Moment'i gibi bir e, şey kullanıyorlar. E, gerçekten buradan çıkacak olan hedefin çok güçlü olması hedefleniyor. Çünkü bunda bu, bu tür hedefler 10 yılda bir aslında belirleniyor. 2020'de işte e, 2010'da belirlenmişti. E, bundan önceki hedef Japonya'nın Nagoya kentinde. Ve o zamanki hedef dünyada koruma alanlarının yüzde 17'ye çıkartılması idi. Gerçi o hedef hiçbir şekilde tutturulamadı ama bu sene 2000'in ertelenmiş hali olan 2022 zirvesinde hedefin yüzde 30'a hem karalarda hem okyanuslarda korunan alan oranının yüzde 30'a çıkartılması öneriliyor. O açıdan oldukça kritik bir art, artı tabi pek çok başka finansman başta olmak üzere pek çok başka tartışma başlığı da var. Pestisiplerin e, e, sınırlanması gibi. E, ama özellikle bu yüzde otuz, otuz çarpı otuz denen e, hedef e, son derece önemli. Neden önemli? Bunun bir arka planından biraz bahsedersek, e, biyoçeşitlilik kaybı rekor düzeye çıkmaya başladı artık. E, çok yakın Zamanda, geçenlerde yayınlanan e, bir e, yeni WEF'in e, yeni raporu, Yaşayan Gezegen İndeksi e, raporunda e, omurgalı hayvanların e, nüfusuna bakılıyor biliyorsunuz bu raporda yıllardır iki yılda bir yenileniyor sonuçları. E, omurgalı hayvanların 1970'ten bu yana son işte 50 yıl e, 50 yıldır nereden nereye girdiği, nüfusunun ne hale geldiğine bakılıyor ve bu da e, popülasyon sayımı ile yapılıyor. Yani bu seneki ve sayılan popülasyonların sayısı da her e, raporda e, daha da arttırılıyor. Bu seneki raporda 1970 ile 2018 arasına bakılmış ve e, işte 48 yıllık bir süre için 5.230 tür yani az değil gerçekten 5.230 omurgalı e, hayvan türüne bakılmış ve e, bunların toplam 32 bine yakın popülasyonuna bakılmış. Tabi her e, türün tek popülasyonu yok. Farklı coğrafyalarda yaşayan, yaşayan aynı türün farklı popülasyonları da e, sayıma dahil ediliyor. Ve e, akıl durduracak bir e, sonuç çıkmış durumda. Toplam olarak bütün türlerin, e, bütün bu 5230 türün nüfusunda... E, 48 yılda %69 bir azalma. Yani insan nüfusu ve insanlar için yetiştirilen hayvanların nüfusu sürekli artarken işte en son insan nüfusu 8 milyara çıktı. Besi hayvanlarının nüfusu da 20-25 milyar civarında. E, ama e, yaban hayatta yaşayan omurgalı canlıların nüfusu %69 azaldı. Burada tabii böceklere... Mesela bakılmıyor, onların da nüfusunda inanılmaz bir azalma olduğunu biliyoruz ve yıllık azalmanın yüzde iki buçuk olduğu söyleniyor. Yani nüfusları yılda yüzde iki buçuk azalıyor. Bölgelere göre inanılmaz farklar var bu arada. Ee, en büyük azalma Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki toplam nüfus azalması yüzde 94. Yani akıl almaz bir şey. Ee, Amazon tabii. Ormanlarının, yağmur ormanlarının özellikle yaygın olduğu, biyoçeşitliliğin en yüksek olduğu ve e, nispeten diğer bölgelere göre en korunmuş olduğu yer Zaten Amerika. E, o yüzden de e, tabii ormansızlaşma, yeni tarım alanları vesaire falan derken en fazla e, tür kaybı veya işte nüfus kaybı da burada oluyor. %94'ünü kaybetmiş e, nüfusun. Afrika'da %66 Asya Pasifik'te %55 yani çok yüksek oranlar. Bir tek Kuzey Amerika ve Avrupa ve Orta Asya bölgesinde %20'ler civarında. Kuzey Amerika'da %20, Avrupa'da %18 ama buralardaki nispeten düşük nüfus azalmasının bir nedeni muhtemelen buralardaki türlerin zaten 1970'ten önce çoğunun gitmiş olması yani nüfus azalmasının Artık yavaşlamış olması e, ama önceden sayılabilse yani 19. yüzyıldan önce de, e, mesela başlayarak sayılabilse bu bölgelerde de inanılmaz bir yaban hayatı fakirleşmesi çıkacağı kesin. En kötü durumda olan e, e, büyük anlamda ekosistem diyelim e, tatlı sular. Tatlı sulardaki e, yaşayan gezegen indeksine göre de e, buradaki canlığın azalması %83'e varmış durumda. Evet. Göç eden balıklar mesela tatlı sulardaki göç eden balıklar %76 azalmış durumda. Ve işte biraz önce de söylediğim gibi ağırlıklı olarak Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya sıcak nokta olarak görülüyor. Bir de bu seferki raporda özel bir vurgu yapılan köpek balıklarının nüfusu var. Köpek balıklarının nüfusunda da ee, şimdi bir daha kontrol ediyorum. Yani söylemeyeyim. evet, yüzde bir azalma var. Yani e, bir ciddi, aynı zamanda e, köpek balıklarının türleri e, de yüzde, yani yüzde kırk'a yakın bir nüfus azalması var. Aynı zamanda köpek balık türlerinin yüzde kırkı da e, yok olma tehdidi altında. Bunu da e, WWF'in e, raporundan değil, IUCN'in yani Uluslararası işte, Doğa Koruma Örgütü'nün son sayılarında alabiliyoruz. Burada da bayağı ilerletmiş durumda Ayüseyen. Ayüseyen'in hedefi 160 bin türü takip etmekti. Bunun 147 bin ulaşmışlar. Yani bayağı hedefe yaklaşmış durumdalar ve bu 147 bin türün %40. %28'i yani 41 bin tür şu anda yok olma tehdidi altındaymış. En kötü durumda olan hayvanlar, amfibiler yani işte sulak alanda yaşayan hayvanlar, sulak alanlar yok olduğu için bu hayvanların da kaçacak bir yer olmadığı için amfibilerin %41'i yok olma tehdidi altında kurbağalar vs. Memellerin %27'si, kuşların %13'ü yok olma tehlikesi altında köpek yüzde köpeklerinin de yakını. Ee, sürüngenlerin bile %21'i burada ee, sadece omurgalılarla sınırlı değil türler. Ee, sürüngenlerin e, %21'i ee, ve bitki türlerinin de aslında örneğin mercanların e ların %33'ü e, bu sikat denen e, şimdi Türkçesini çıkartamadım. Bu eski zamanlardan kalan o en eski e, bitkiler yani, e, kömürleşme falan neden olan eğreltiler vesaire bitkiler %70 civarında e, türleri yok olma tehlikesi altında. Hatta e, şeyler bile e, çam gibi diken e, yapraklılar bile %34'ü bu türlerin yok olma tehlikeli altında. Yani tam bir altıncı yok oluş. Her zaman konuştuğumuz altıncı yok oluş başlamış durumda Peki buna cevap olarak Morneal'de toplanan ülkeler e, neler konuşuyorlar derseniz biraz önce söylediğim gibi en büyük e, tartışma noktası bu 30 çarpı 30 yani e, okyanus ve e, karasal alanların %30'un koruma alanı ilan edilmesi. Bunu e, epey bir ülke destekliyormuş. 146 e, pardon 114 ülke e, bunun arkasında. Ülkelerin bir kısmı e, karasa alanları değil ama okyanusların %30'u e, olsun e, diyorlarmış. E, hatta bir ülke var e, bunun %50 olmasını savunuyor. O da Fransa. Fransa %30 değil %50 diyelim. E, diyor. E, benim görebildiğim kadarıyla tek bir ülke bu %30 hedefinin tamamına karşı. Yani hem denizler hem e, karalarda %30 uzun koruma ilan edilmesine karşı tek bir ülke gördüm ben karbon brief'in listesinde. E, yanlış tahmin etmediniz. Türkiye. Türkiye enteresan bir şekilde bu e, %30 hedefine karşı çıkıyor. gerekçe olarak da şöyle demiş e, %17 hedefine bile ulaşılamadı. O yüzden bunu %30'a çıkarmak gerçekçi değil. Yani bir gerçekçilik testi yaparak Türkiye bütün diğer ülkelerden sıyrılıp doğa koruma hedeflerinin arttırılmasına karşı çıkmış. Ama Türkiye'nin karşı çıktığı tek diğer ülkelerin pek çoğunun desteklediği halde, pek çoğu desteklediği halde karşı çıktığı tek hedef o da değil. Anlayabildiğim kadarıyla biz maalesef çok yakından takip edemedik bu kopu ama Türkiye pestisitlerin sınırlandırılması yani işte doğaya bu bitki zarar veren e, e, böcek öldürücüler işte tarım ilaçları vesaire tarım zehirleri denen pestisitlerin e, sayısal değerlendirilmeye tabi tutularak kademel olarak, e, olarak e, yasaklanmasına dair bir teklifi de diğer birkaç ülkeyle beraber bunu tek değiliz e, Çin e, var Çin'de, Hindistan var falan bu ülkelerle beraber. Türkiye'de karşı çıkıyormuş Avrupa Birliği bundan yana anladığım kadarıyla. Ee, özellikle finansmanla ilgili bir tartışma olduğu görünüyor. Finansmanla ilgili tartışmada da e, tahmin edebileceğiniz gibi e, bu konuda da e, gelişmekte olan ülkelere doğayı korumak için büyük bir e, finansal destek sağlanmasını isteyen ülkeler var. E, gelişmekte olan ülkeler ve ağırlıklı olarak Bolivya da başını çektiği bir grup. Ama bunlara karşı e, gelişmiş ülkeler özellikle e, anladığım kadarıyla Japonya başta olmak üzere e, buna karşı çıkıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya taraf değil bu arada. E, tıpkı Trump zamanında Paris Anlaşması'na taraf olmadığı gibi bu anlaşmaya da taraf değil ama e, görüşmelerde gözlemci olarak yer alıyor yine de ve etkilemeye çalışıyor e, öyle anlaşılıyor. E, sonuçta 30-30 e, hedefi çıkacak mı Türkiye bu konudaki şeyinden geri adım atacak mı e, bunu göreceğiz e, veya işte diğer ülkelerin diğer ülkeler gibi en azından e, okyanuslar 30 okyanusun 30'u koruma aldi ilan edilsin e, ne belki destek verebilir e, Türkiye'nin durumunu da takip etmemiz lazım açıkçası. E bu arada bu COP15 başlarken, bir çeşitlilik zirvesi başlarken 650 bilim insanı e, bir bildirge imzalayarak e, dünya liderlerini enerji üretimi için ağaçların yakılmasına e, dur deme çaresi yapmışlar. E, bu açıkçası iklim e, eylemi e, bahanesiyle son yıllarda ortaya çıkan en büyük katliam çünkü iklim görüşmeleri altında biyokütle kütle diye bir genel kategori var yani aslında burada tarım sal işte ürünlerin atıkları falan buna dahil edilebilir ya da işte özellikle biyo yakıt üretmek için üretilen bitkiler buna dahil edilebilir şeker kamışı falan gibi e, fakat e, bildiğiniz e, doğal ormanları kesip yakan e, şeyler, tesisler özellikle Kuzey Amerika'da çok yaygın bunlar Türkiye'de de aslında var Türkiye'de biraz e, doğal ormanları yakıyormuş gibi görünmemekle beraber ne kadar denetlendiği e, tartışılır tabii bu tür odun yakan yani resmen kömür yerine odun yakalım diyen enerji santralleri artmaya başladı bu e, ve bu çok büyük bir tabii ki orman e, kaybına, ormansızlaşma ve bir çeşitlik kaybına neden oluyor. Buna e, karşı bir 670 bilim insanı e, bunun yasaklanması yönünde bir e, e, çağrıda bulunmuşlar COP15'e yönelik olarak. E, sonuçta e, WWF'den bir yetkilinin işte... E, Montréal'in bir Paris momenti olması gerekliğine dair çağrısını tekrarlayalım. Hani Paris anlaşmasına benzer güçlü bir anlaşma çıkması gerekir diyorlar ama tabii son bir şey daha tartışmalardan bir tanesi de buymuş aslında Montréal'de. Yani bazı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere büyük ekonomiler Paris gibi böyle batı yani bütün ülkelerin hedeflerini kendilerinin belirlediği bir anlaşma çıkması için e, uğraşıyorlar. Bu da tabii ülkelere büyük bir otonomi sağladığı için e, ülkeleri çok fazla zorlamayacaktır. E, bazı ülkelerde özellikle işte e, biyoçeşitlilik konusunda daha e, duyarlı olan işte bu doğal çöz, doğa, çözüm, doğa bazı çözümleri e, savunan e, en çok da Bolivya'nın ismi geçiyor burada. E, bazı ülkelerde e, daha çok yukarıdan aşağıya bir anlaşmayı zorluyorlarmış. Ama tabii Paris'ten deneyimimiz onu gösteriyor ki bu kadar aşağı bir kısıtlayıcı anlaşmanın çıkması herhalde çok kolay olmayacaktır. E, bu e, COP15'ten de bunu takip edeceğiz. Bir anlaşma daha bir anlaşma ile ilgili daha toplantı vardı. 28 Kasım'da başladı. 2 Aralık'ta galiba bitti. Uruguay'da e, Uruguay'daki e, toplantıda e, yine Pariz Antlaşması'na benzer küresel bir plastik anlaşmasının yapılmasına dair e, bir anlaşmaydı. Punta del Este'de e, yapılan bir toplantı. E, 160 ülkeden 2000 delege bir araya gelmiş ve 2024 yılı sonuna kadar e, bir plastik e, kirliliğinin kontrolüne dair uluslararası konvansiyon ya da uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın yapılmasını amaçlayan bir Birleşmiş Milletler e, müzakere e, şeyi INC deniyor işte hükümetler arası e, müzakere komitesi toplantısı bu e, 1992 öncesi e, şey içinde Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi içinde benzer bir süreç yürütülmüştü 2 yıl süren burada da 2 yıllık bir süreç başlamış durumda ve bu 160 ülke bir plastik yasaklanma plastik yasaklanmasına dair bir anlaşma için uğraşıyor fakat buradan gelen haberler e, çok anlaşmaya varılamadığı yönünde Uruguay'da. Uruguay'da e, aralarında Avrupa Birliği'nin de olduğu 40 ülke e, gerçekten bağlayıcı, zorlayıcı bir küresel anlaşmayı e, ve üretimi de kısıtlamayı öngören bir küresel anlaşmayı savunmuşlar. Bunlara High Ambition Coalition adı veriliyor. İklim görüşmenin de var benzer bir şey. Yani e, yüksek e, düzeyde ne ee, nasıl diyelim, bir hırslı e, koalisyon diyelim e, bağlayıcı anlaşma isteyen ve doğrudan üretimin yasaklanmasını ya da kısıtlanmasını anlamışı isteyen e, bir grup var ama yine burada da e, pek çok e, ülke, e, başta ekonomik işlemleri olmak üzere e, tahmin edebileceğiniz gibi Çin'in de aralarında bulunduğu ülke, e, şeye dokunulmamasını e, istiyor. Yani üretime dokunmayalım tüketimle ilgili tüketimi ve işte geri dönüşümü, dönümsel ekonomiyi falan öngören bir anlaşma yapalım diyor burada da henüz bir ciddi bir adım atılabilmiş değil gibi görünüyor yani küresel anlaşmalar konusundaki son durum bu 27'nin ardından Şimdi bir kısa e, müzik arası e, verelim. Ondan sonra bir iki üç dakikamız daha kalacak. Birkaç ilginç haber daha var. Onları toparlayıp bugün e, bitirebiliriz. E, Fleetwood Mac grubunun e, en önemli üyelerinden bir tanesi. Christine McPhee, 79 yaşında hayatını kaybetti. E, grubun hem e, şarkıcısı hem şarkıcılarından biri daha doğrusu. Hem de e, keyboardist, yani e, klavye eli çalgılar çalan e, üyesi ve tabii e, şarkı yazarı olarak da çok önemli bir isimli Kristin McVie. E, onun e, Fleetwood Mac'in e, en iyi albümü Rumors'daki e, hit şarkılarından bir tanesi Kristin Markvi'ye ait Don't Stop'u dinleyerek e, bir günaydın diye. Fleetwood Mac'tan dinledik Don't Stop. Şarkının yazarı Kristen McVey 79 yaşında geçen hafta hayatını kaybetmişti. 2-3 ilginç haber var, onlarla devam edelim. İtalya'nın meşhur Alitalia hava yolları, yani İtalya'nın ustalı hava yolu Alitalia Ekim ayından itibaren seferleri durdurmuş ve iflas etmiş. Bunun nedeni olarak da ülkenin çok rahat, çok etkili ve aslında ucuz da olan yüksek hızlı tren network gösteriliyormuş. Birinci neden olarak tabi haberde şey de diyor yani Alitalia çok da başarılı bir şey değildi, hava havayolları değildi yani herkesin şikayet ettiği bir havayoluymuş. Ee, o yüzden de diğer daha ucuz havayollarıyla e, Ryanair falan gibi e, ucuzlarla rekabet edemedi e, ama diyor asıl neden e, bu asıl neden e, domestik yani iç hattı uçuşlarında artık insanların e, bu hızlı trenler nedeniyle genellikle 300 km saatte 300 km ile seyahat edilebilen e, trenler varken ve bunlar çok da ucuzken e, kimsenin e, uçmaması bu nedenle iflas ettiriyor. Bu arada e, Fransa'da e, trenle yolculuğun iki buçuk saati geçmediği e, mesafelerde iç hat, e, iç hat uçuşlarının kaldırılması e, gündemde. E, bunların yasaklanması gündemde. Yani yavaş yavaş iç hat uçuşları e, yani tren varsa e, yasaklanmaya başlıyor. Bu son derece önemli bir e, nokta. Belki Türkiye'de de aslında Başta Ankara uçuşları olmak üzere yavaş yavaş buraya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü hani meşhur şey e, ne yaparsanız yapın transferler, bekleme süreleri falan dahil trenden çok daha hızlı seyahat edemiyorsunuz. Trenin e, şehir merkezine geldiğinde e, düşündüğünüzde Avrupa'nın pek çok geldiği için bu geçerli. Bir de e, ısı pompalarıyla ilgili bir haber var. E, Uluslararası Enerji Ajansı ısı pompalarının artık e, yeterince geliştiğini ve e, Bizim kombi diyebildiğimiz işte doğalgazlı ısıtıcıların hızla yeri alması gerektiğini eğer bu yapılırsa 2030'a kadar 500 milyon tonluk bir emisyon azaltımından emisyon azaltımına yarayabileceğini söylemiş. Avrupa'da giderek ısı pompası kurulumları artıyor ya da kullanımı daha doğrusu artıyor. Türkiye'de maalesef henüz çok pahalı ve çok bilinmeyen bir şey. Bizim de Yavaş yavaş binalardaki enerji tüketimini, doğal gaz tüketimini özellikle azaltmanın belki de en gerçekçi yolu olan e, yani havadan e, aldığı sıcaklığı elektrikle de tabii e, birleştirip kullanan ama e, şeye göre yaklaşık e, gazla e, çalışanlara göre e, çok çok altı kat falan daha verimli olduğu söylenen ısı pompalarına geçmek için Konuşmaya başlamamız gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı da e, bunu söylemiş. Yine Uluslararası Enerji Ajansı e, son iki yıl içerisinde Yeni Nevre Enerji Kurulum hedefini yet76 arttırmış. Bekleyen çok üzerinde bir hızla Yeni Nevre Enerji Kurulumu'nun olduğunu söyleyerek bu da iyi haber kategorisinde e, söyleyip bu programı bitirebiliriz. E, gelecek hafta COP15'de neler oldu onu da daha daha yakından takip edeceğiz. Haftaya açık görüşmek üzere. Hoşçakalın.